Bismillahirrahmanirrahim. Ve salat ala ve Şimdi abiler, e, bu önümüzde görmüş olduğumuz kitap, sarf ilminde e, bizim medrese usulünde e, birinci kitap diyebileceğimiz temel kitaplardan bir tanesi, e, bina kitabı. Tabi biz kitaba başlamadan önce. İlim meclislerinin adetindendir. Evvela mukaddime yapılır. Yani mukaddimetul kitap bir de mukaddimetul ilim diye mukaddime iki kısma ayrılır. Eee mukaddimetul ilim içine gireceğimiz ilmin e, talebe biraz daha iyi tanısın, ondan korkmasın, o aradaki yabancılık gitsin diye o ilme dair verdiğimiz genel bilgilere mukaddimetul ilim diyoruz. Daha sonra bir de mukaddimetul kitap var hususen o ilimde seçilmiş olan kitabın girişi olarak, ön sözü olarak zikredilen bölümü okumaya da mukaddimetul kitap diyoruz. Şimdi mukaddimetul ilimle alakalı olarak sarf, başlayacağımız ilmin adı sarf ilmi biliyorsunuz. Tabi evvela şunu söyleyeyim, yani biz kitabı böyle çok temelden tane tane yeni başlıyormuş gibi okumayacağız. Hepiniz bu kitabı okuyup bitirmişsiniz. Birçoğunuz zaten de, Nahib'den de kitabı okumuşsunuz, gayemiz bir tekrar olsun. Ee, anlaşılmamış yerleri beraberce tekrar etmiş olalım. Ee, bu şekilde geçmiş olalım diye. Onun için bunu bilelim en başta. Mukaddimetul ilimle alakalı olaraktan bir tane nahif alimlerinden yani daha doğrusu genel bir alim diyebiliriz ama daha çok nahif alanında meşhur olan bir tane alim Sabban diye onun bu ilmin girişinde zikredebilecek olan maddeleri nazım haline getirdiği bir şiiri var. İnne mebadi ekullefennin el aşağı İnne كيموخ يرجع شيئ دي ان مبادئ كل فن العشرة الحد والموضوع, الحد, والموضوع الحد والموضوع والموضوع والموضوع ثم السمر ونسبة وفضله ونسبة وفضله والمعضب. والواضع اشخه ان استمداد حكم شارع başka مسائل فالبعد سلبعد بالبعد اكتفى ومن درى ومن درى الجميع حازت الشرفه. بشخه شيره وخياجه قائم؟ ازبل بيان var mı başka? bu şirez zberı mi var mı başka? oku. انمدا ديا كل فن 10 الحمد بالموضوع من الاماله قلسته وقطبه بالواضح Şimdi herhangi bir ilme başlarken, talebe burada zikredilen 10 tane maddeyi eğer bilirse o ilme dair onun elinde genel bir bilgi oluşmuş olur. Bu da ne? 1- İlmin tarifi, el-haddu. 2- O ilmin mevzusu. 3- O ilmin semelesi. Yani o ilmi elde ettiğimiz zaman bizim yanımızda ne tür faydalar oluşacak bu? 4- Bu ilmin diğer ilimlere nispeti. Yani bu ilimle diğer ilimler arasındaki alaka nedir? 5- ee, onun fazileti, bu ilmin fazileti. Altı, bu ilmi kim koymuştur? Yani ilk olarak bu ilmi sistemleştiren, sistemli bir hale getiren kimdir? Yedi, ilmin ismi veya isimleri. Sekiz, kaynağını nereden aldı? El istimdat, yani bu ilmin özü, kaynağı neresidir diye. Dokuz, şari'in onun hakkındaki hükmü. Sonuçta biz Müslümanız. Okumuş olduğumuz ilimleri dünyalık bir makam elde etmek için veyahut da insanlara üstün olmak için öğrenmiyoruz inşallah. Allah Azze ve Celle bizden talep ettiği için, e, ilmin fazileti olduğu için ilmi talep ediyoruz. Peki, hususen okumuş olduğumuz ilim hakkında Allah Azze ve Celle'nin hükmü nedir? Ökmüşşarebu. Bunları, dokuz tane mi oldu? Yani bir de meseleler, on. Mesail, bu ilmin meseleleri. فَالْبَعْدُ <gülüyor> بِالْبَعْدِ Bazıları bunlardan bazısıyla yetindi. Yani mesela bazı kitaplara baktığınızda ilmi tarif eder, ilk koyanı, vadi olanı söyler. Birkaç mesele daha söyler geçer, bu onu birden zikretmez. Ama diyor ki, وَمَنْ el الْجَمِيعَۜ Kim bunların hepsini bilirse, حَزَ الشَّرَفَا şerefi elde etmiş e, olur. Mesela bunu şöyle bir örnek verebilirim size. Kur'an-ı Kerim ezberi yapan abiler bilirler. E, Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir sayfayı veyahut da metni ezberleyeceğimiz zaman, eğer öncesinden onu okumuşsak, ona dair bir ders dinlemişsek veya onun tefsirini okumuşsak, onu ezberlemek bizim için daha kolay oluyor. Niye? Çünkü bizimle o metin arasındaki hücmet kalkmış oluyor. Yabancılık aradan kalkmış oluyor. Ama ilk defa bir metne karşı karşıya kaldığımızda onu ezberlemek daha zor oluyor. Onun için hafızlık yaptırılan yerlerde önce Kur'an'ı yüzünden okumaya yoğunluk verilir. Sonra Kur'an'ı yüzünden tekrar tekrar tekrar okutulur. Ondan sonra ezber fasına geçilir. Ta ki aradaki o yabancılık kalksın. Abu o işi görecek işte. Yani bu mebadiyo'l aşara bizimle ilim arasındaki yabancılığı kaldırmak için Alimlerin koymuş olduğu bir şey. Bunu ezberlerseniz sizin için faydalı olur. Kimin şey bu? Nazmı? Sabban. Şimdi... ''İnne mevâdi'e kulle fennin aşara'' ''Her fennin 10 tane esası vardır.'' Üzerine dayandığı 10 tane esas var. Birincisi el haddu, ''tarif'' Şimdi sarf ilmini tarif edeceğiz o zaman. Tamam. Sarf ilmini tarif edecek kimse var mı? Sarf ilmi nedir? Yok mu sarf ilmini tarif edecek? Buyurun. Fiillerin oluşumunu ve kelimelerdeki harflerin oluş yapısına iltiraf ilim danılır. <gülüyor> <gülüyor> Bak şöyle kitaplarınızdan izi bölümünü açın. İzi. İzleyi biliyorsunuz değil mi? İzini ilk sayfasını açın. <gülüyor> Açtık mı? Bak burada Zencani sarfa bir tane tanım vermiş. Bu tanımı ezberleyeceğiz hepimiz. Tamam. Tanım şu. Demiş ki Elhamdülillahi Rabbil alemin hamd alemler r.a'dır ve salatu ve selamu ala seyyidina muhammedin ve alihi ecma'in bil ki enne tasrifa <gülüyor> fil lugati et taghiru tasrif, saf ilmi taghir manasınadır değiştirmek ve değişiklik manasıdır önce lugattaki manasını o zaman yazalım bir saf ilminin tanımı diyelim saf ilminin tanımı a. lugat manası Binada olmadığı için, yani ben daha sonra geri döndüğünüzde rahat müracaat etmeniz için buradan okuyorum, ezilden okuyorum. Demiş ki, لغة التغير تغير لغة التغير و التحويل Bir tane de ben ekleyip Arap logatında صرف veya tasrif demiş olduğumuz zaman kastettiğimiz bir şeyde değişiklik yapmak veya bir şeyi bir halden başka bir hale çevirmektir. Tagyir mastardır. Aslane yaghayyera, yughayyiru tagyiran. Gayyara, yughayyiru Değiştirdi, değiştiriyor, değiştirmek. Neden dolayı bu kalıpta kullanılmış? Tagyir kalıbında kullanılmış. Herkese saf ilmi veya tasrif ilmi diyoruz. İki şekilde de eee nutk ediliyor. İlmin ismi tasrifle de deniliyor. Çünkü kelimeye çokça değişiklik yaptığımızdan dolayı çokça değişiklik yaptığımızdan dolayı gayere kalıbı kullanmış. Faala kalıbının özelediği tefsir içindir. Öyle değil mi? Faala kalıbının özelliği tefsir içindir. Çokça değiştirdiğimiz için bunu söylemişiz. Tahvil ise bu da halden geliyor. Hal var ya hal. Hal dediğimiz bir halden başka bir hale bir şeyi dönüştürdüğümüz zaman buna tahvil ediyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim'den buna örnek verelim. Kullellezîne zaamtun min dunihi. فلا يمنكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. ذيك شغلنا الله تبارك وتعالى لنزيبكم. ناس إذن بضرار دفء بذلنا. ناس إذن حال نزبيب دشبك بذلنا. ولدعو الذين زعمتم من دونه فلا يمنكون كشف الضر عنكم ولا تحويلة ناس ذي بيرحالدا بحالجة تذبلنا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلق التي تجري في البحر بما ينفع الناس. وَمَا أَزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاهِ مِنْ مَا اِنْ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِي وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِي Yazıyorum. تَصْرِيفِ الرِّيَاحِي Rüzgarın çevrilmesi, rüzgarın yönlendirilmesi, oradan o tarafa, oradan o tarafa, oradan o tarafa hangi kelime kullanılmış? Tasrif kelimesi kullanılmış. Demek ki tasrif kelimesi neye eş anlamlı? değiir ve tahvir kelimesine Kur'an-ı Kerim'de eş anlamlı kullanılmış. manası anlaşıldı. İnşallah. O zaman mesela diyelim ki ben bunun yerini değiştirdiğim zaman şuraya koyduğumda veya buraya koyduğumda gayyer da diyebilirim. Havvel da diyebilirim. Sahla da diyebilirim. Üçünü birbirinin yerine kullanabilir. Tamam? Sılahtaki manasına gelince yine önünüzdeki kitaba bakarsanız "Vafis sene adi" Bu ilimdeki manası tahvilul asli'l-vahidi ila emsiletin muhtelifetin li ma'anul maqsudetin la tahsul illa biha. Sıf ilminin ıstılahtaki manası budur. Neymiş? Tahvilu çevirmektir, değiştirmektir. El asli'l-vahidi tek bir aslı çevirmektir, değiştirmektir. Ila emsiletin muhtelifetin Muhtelif olan misallere, farklı farklı misallere çevirmektir. Niye peki böyle bir şey yapıyoruz? Yani tek bir aslı niye farklı farklı misallere çeviriyoruz? لِمَعَانِنْ <gülüyor> مَقْسُودَةٍ Kast edilmiş olan manalardan dolayı. Yani o kelimeyi farklı manalarda kullanmak istiyoruz. Ona farklı anlamlar yüklemek istiyoruz. Bundan dolayı da onu farklı farklı misallere çeviriyoruz. La تَحْصُرُوا illa biha. Bu çevirme ve değişiklik olmadan o manaları elde etmek mümkün değildir. Onun hasıl olması çok zordur. Anlaşıldı mı şey? tanım? Bir daha okuyayım mı? Tehvilü'l-aslil-vahidi tamam. Tek bir aslı çevirmektir. O zaman tane tane yazayım isterseniz. Daha iyi yedersin kafamızda. Tehvilü Tehvilü El-aslil-vahidi Tek olan bir aslı Halden hale sokmaktır. Asıldan kastımız ne kim söyleyecek? Asıldan kastımız. Cahit. Asıldan kastımız mastar. Fiiller nereden türer? Mastardan. Fiiller mastardan türer. Mesela örnek veriyorum, diyelim ki benim elimde bir tane mastar var. Mastarımız ne olsun? Ee, dar olsun. veya da diyelim ki ne olsun ata olsun dar ve ata dar vurmak ata vermek iki tane örnek var elimde tamam şimdi ben bak bu örnekler üzerinden şey izah edeceğim e, tanımı izah edeceğim tahvil ul asli <vahidi> bir aslı halden hal'e sokmaktır şimdi dar vurmak İyi de ben vurdum demek istiyorum, sen vurdun demek istiyorsun. Vurulan zaman demek istiyorum, vurulan mekan demek istiyorum, vurma aleti. Bak bunlar hepsi farklı farklı manalar. E ben nasıl bunları ifade edeceğim? Nefsinde oluşan ve ifade etmek istemiş olduğum manaları ben nasıl ifade edeceğim? Şu kelimeyi halden hale sokacağım. Doğru mu? Her soktuğum hal başka bir mana ifade edecek. Darabdu ben vurdum, darab desem vurdun, o sen kadın vurdun, darabet o kadın vurdu, madrabun vurulan işte mekan vurulan zaman diyelim midrabın vurma aleti diyeceğim lemya diye vurmadı diyeceğim daribun vuran diyeceğim madrubun vurulmuş diyeceğim bak dikkat ederseniz bir aslı harden hale soktum peki niye bunu yaptım ta bi'dal asli wa ila emsiletin muhtelifati ila emsiletin muhtelifati emsileni muhtelifeden kastımız ne sıygalar o gördüğümüz sıygalar var ya emsilede nasara yansurun nasran nasirun mansurun bu farklı misallere çevirmek, buna sarf diyoruz. Niye bunu yapıyoruz peki? Buradaki gayemiz ne? لِمَعَانٍ مَقْسُودَتٍ لِمَعَانٍ مَقْسُودَتٍ Kast edilmiş olan manalardan dolayı. Yani ben misal diyelim ki ata, vermek. Şimdi ben bu vermek, ben burada farklı manalar kast etmek istiyorum. Ateytu demek istiyorum, verdim demek istiyorum, vermedi demek istiyorum, veren demek istiyorum, veren demek istiyorum verilen demek istiyorum. Nasıl becereceğim bu şey? Tav abi. Aslından sarf edemek istiyorum. Aslından, aslım aslar. Farklı farklı misallere sarf edeceğim. Gayet, لِمَعَانِ الْمَقْصُودَةِينَ Maksud olan manalar için la tahsulu إِلَى Şayet bu işlemi yapmazsam, hiçbir şekilde bunu elde etmem benim mümkün olmaz. Tamam. Veya, İkinci bir tanım da yapabiliriz. Bu asıl tanımımız. Bunu ezberleyeceğiz. Ee, i̇lmun bi usulin bazı asılları bilmektir. يُعْرَفُ evni اَبْنِيَةُ الْكَلِمَةِ Kelimenin binalarında bileceğimiz asılları bilmektir. Ne Bunu da ayrıyeten bilirsiniz. İlmun bi usul يُعْرَفُ بِهَا ebniyetül <gülüyor> kelime. elm ilimdir. Bir usul, bazı usulleri, bazı faideleri bilmektir. Yu'rafu <gülüyor> bilinir biha onunla o usullerle bilinir. Bu biha buraya dönüyor. Usullerle bilinir ebniyetül <gülüyor> kelime. Kelimenin binaları, sıgaları demiş olduğumuz vezinleri demiş olduğumuz kısımları bu ilmin usulleriyle şey yapılır. İlmin usulleriyle bilinir. Anlaşıldı? Tanımda anlaşılmayan bir şey? tanımla ilgili sorusu olan? Yok. Geçiyorum. İnne mevâziye kulli fennin aşara. Elhaddu vel mevdu'u sümme Kendi kitaplarımıza dönebilirsin. O zaman ikincisi ne? Bu ilmin mevzusu. Bu ilmin mevzusu, bu ilmin mevzusu müfret olan kelimeler, müfret olan kelimeler. Bu aynı zamanda sarfla nahib arasındaki farkı da bize gösterir. Nahib'in tanımını kim yapacak? Nahib'in tanımı. Allah'ın tanımı, o kelimenin Arapçasını söyledim, bunu sokaktaki adam da biliyor. Arapçasını söyleyecektir. İlmun. <gülüyor> ha, bir insul ilmu râbu bihâ, ahvâli âvâhıdır Sana bu yakışır. İlmun, bir usul. Bu birçok tanımın başında olan bir kalıp zaten. Asılları bilmektir. Değil mi? Yurafu <gülüyor> bihâ, onun ile bilinir. Bu da hakeze aynı. Ahvâlu. <gülüyor> Avarikel kelimi iharaba ve binaa. Bir kelimenin son hallerini bilmek için iharab ve bina yönünden son hallerini bilmek için bilinen usullere ne diyoruz? Nahib diyoruz. İharaptan ve binadan söz edebilmemiz için terkip olması lazım. İharaptan ve binadan söz edebilmemiz için ortada bir ne olması lazım? Terkip olması lazım. Doğru mu? E talha. O zaman Nahib ilminin konusu ney? Mürekkebat. Terkip edilmiş olan cümleler. Yani mesela örnek veriyorum. Sen diyelim ki Nahib ilminde şeyi öğrenmek istiyorsun. Bir kelime var elimizde. Nasara zeydun amran demek. Nasara zeydun amran. Bunun fail olup sonunun merfu olması için tek başına olabilecek bir şey mi bu? Mutlaka bir fiil lazım. Bak terkip lazım. Yan yana gelmesi lazım. Bunun mansup olup mef'ul olabilmesi için bu tek başına böyle olabilir mi? Olamaz. Ne lazım? Mutlaka bunun bir terkip olması lazım. Bir cümle kurulması lazım. O cümle içinde ancak sen bunun yarabını bunu bilebilirsin. Doğru mu Enes Öyle. Peki. Aynısınız Nasara için söyleyebilir miyiz? Nasaran terkibe ihtiyacı var mı? Nasara, Nasartu, Nasarte, enseru, Nasirun, Mansurun. Hiçbir şey ihtiyacı yok. Doğru mu? Onun için şeyin konusu, mevzusu müfred olan kelimelerin binaları ve bunların değişiklikleriyle ilgili olan mevzudur. Bunu anlamayan var mı veya benim anlatamadığım bir nokta olur mu? Yok. Üç. Semera, <gülüyor> semeresi. Semereden kastımız ne? Sen söyle evet. Faydası. Faydası. Yani biz bu ilmi tahsil ettiğimizde Mesela şimdi aklınıza gelebilir, yahu biz bu sarfı ne yapıyoruz? Eğer yani biz bu sarfı okuduğumuz zaman biz bundan ne, ne elde edeceğiz? Bunun faydası ne? Faydası şu. Şimdi önce şu kaideyi bilirsek sarf ilminin faydasını da anlarız. Araplar bir kelimede bir şeyi ziyade ediyor veya bir şeyi çıkarıyor veya bir değişiklik yapıyorsa mutlaka bu bir sebepten dolayıdır. Sebepsiz yere Arapça bir kelimenin üzerinde hiçbir değişiklik olmaz. Tamam? Eleyse nahiv ilminin semeresi kelimenin şey estafurna saf ilminin semeresi kelimenin değişik hallerinden elde edilen manalara şeyde bilmektir. Elde edilen manaları bilebilmektir. Doğru mu? Sen onu bilmezsen her binanın ne anlama geldiğini bilmezsen Kur'an'ı ve sünneti doğru düzgün anlama seninle olmaz, mümkün olmaz. Bazı örnekler vereyim mi? İster misiniz? Vereyim örneği. Yeselunuke <gülüyor> ani'l mahidi kul huve صنع أيضا سوريون ذاك يوم أزجتر يسألونك عن المحيدي قل هو أذن فعتزل النساء في المحيدي ولا تقربوهن حتى يطهرنا فإذا تطهرنا فأتوهن شندي أضرب يسألنك عن المحيدي قل هو أذن فلا تقربوهن فلا تقربهن تقربهن hatta yethorna Bu fiil iki fiile dikkat edin. Sa iza tahtarna tahtarna Te Sa tughunna Şimdi fıkıhta hayız babını gördün Gör, gördünüz değil mi çoğunuz? Hayız babını gördünüz. Tamam. Ee, bir kadın Hayız olduğu zaman eşi ona yaklaşamaz. Ta ki bu hayızdan temizleninceye kadar. Hayız hali bitecek, kadın ondan temizlenecek. Şimdi mesela fıkhla bir soru soralım size. Desem ki kadın hayızdan temizlendi ama gusül abdesti almadı. Hayızdan temizlendi. Hayızı bitti. Bu anlamda hayızdan temizlendi. Ama gusül abdesti almadı. Kadının hayızı bittiğinde gusül abdesti almadan eşi kadınla beraber olabilir mi? Yoksa kadının illaki şey alması lazım, gusül abdestini mi alması lazım? Bunu nereden çıkarıyoruz? Bunu saf ilmini bildiğimizden çıkarıyoruz. Şöyle ki, bak Allah diyor ki فَلَا ne? Kadınlara yaklaşmayınız. حَتَّى ne? Temizleninceye kadar. Bu birinci kısım. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ Temizlendikleri zaman ne? Onlara yaklaşın. Eğer birinci fiilde zikredilen temizlik ile İkinci fiilde zikredilen temizlik aynı temizlik olsaydı farklı siyagaların kullanılması söz konusu olmazdı. Bak Allah Azze ve Celle burada aynı fiili başka başka sıygalarda kullanmış. Burada tahura yaturu, birinci kalıp ne? Tahura yaturu. Bu hangi bapta? Bu hangi bapta? Tahura yaturu hasunat yahsunu babından tamam. İkincisi ise tatahhara. Aha. Biris sılası mücerret. Biris sılası mezid. Butahuraya turu fa'uliyatulu bu tatahhara ya tataharu teza'ala İki farklı sıgada kullanıldığına göre demek ki bu iki temizlik birbirinden farklı olan iki temizlik. Doğru mu? Burada iki farklı temizlikten bahsediliyor. Nasıl anlayacağız peki biz bunu? Birinci temizlikten kastedilen ney? İkinci temizlikten kastedilen ney? Bunu da şurada. Tabii bak şunu söyleyeyim. Hani lugatla şeriat anlaşılmaz. yani bunun için bize sünnet lazım. O ayrı bir mesele. Ben sadece sarf ilminin ne fayda işe yarayacağını anlatıyorum. Yoksa bunu bildik diye buradan bu şekilde hüküm çıkaramayız. Buna sünnet destek vermesi lazım. Sünnetin destek vermediği lugat lugat değildir yani. Onu söyleyeyim. Bu bidat ehlinin çünkü şey. Bidat ehlinin yöntemi buraya grubu. <aturu> hasuna yahsuna 5. bab. 5. babun özelliğini 5. babın özelliğini özelliği sadece lazım için gelmesi. Sadece lazım için geldi. Bu bir tane başka. Asıl delalet etmiş olduğu mana ne 5. babun? Ve bir fiil sa'u la yef'u geliyorsa, hasuna yahsuna kalbinde geliyorsa orada sıfatlık söz konusudur. Orada sıfatlık söz konusudur. Yani oradaki o fiil failinde bir sıfattır. Hasune güzelleşti diyoruz. Güzel oldu. Bak güzellik insan üzerindeki bir sıfattır. Khabufe çirkin oldu diyoruz. Öyle değil mi? Çirkinlik insan üzerindeki bir şeydir. insan üzerindeki bir sıfattır. Nereden çıkardım ben bu manayı? Fa'ule yef'ulu kalıbında geldiğinden dolayı. Tatahara ise bu ikinci o zaman burada ne diyeceğiz? Birinci temizlik kadının sıfat olarak temizlenmesidir. Yani bu kadın bir gün önce sıfatı haizdi, haizli olan bir kadındı. Bugün haizli sonlandığından dolayı artık biz bu kadına tahir diyoruz. Tamam? Sıfat olarak temizlenmiş. İkincisinde tatah ekstra bir temizlik olması lazım. Bir şeyi temizlemen lazım ki buna temizlik diyebilelim. Burada da anlıyoruz ki gusül alışı. Şer'e olarak da kadının haizli dışındaki temizliğine de Gusül almasıdır. Anlıyoruz ki burada iki tane farklı şeyden bahsediliyor. Anlaşıldı? Faydasını anladık semeresi sahilminin. E peki bunu nasıl bileceğiz? Bunu ancak her bir siganın ne manaya geldiğini bilerekten bileceğiz. Mesela benim önümde bir ayet kelime var. Örnek veriyorum. Bunu sileyim. Bak anlaşılmayan bir şey varsa abiler tekrar hemen sur Dersin esnasında anlatayım. Şeye kalmasın, sonraya kalmasın. قَلْ ha men زَكَّهَ Çünkü bu ayet-i kerime insanın kulluğuyla direkt alakalı olan bir ayet-i kerime. Yani öyle üzerinden es geçebileceğimiz bir ayet-i kerime değil. Oturup düşünmemiz lazım. Çünkü Allah azze ve celle bütün insan nef nefislere e hükmederken "Ve nefsin ve ma sawwaha fe elhemaha fujuraha ve takwaha." Her nefse Allah fujurunu ve takvasını ilham etti. Kurtulanları ve zarara uğrayanları anlatıyor. "Kad efleha men zakkaha ve kad khaba man dasaha." Onu alındıran, Tabii bu ayette iki tefsir var, birinde arındıran Allah, birinde arındıran insan, ki burada raci olan Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerine baktığımız zaman Allah değil, insanın kendisi. Çünkü burada bir faziletten bahsediliyor, felah'tan bahsediliyor. Bu da ancak insanın katkısı ve çabası olması lazım. Bu ayrı uzun bir bap yani, biz burada o tefsiri alıyoruz yani, insanın temizlenmesine esas alıyoruz. Zekkaha. <gülüyor> Şimdi ben diyeceğim ki bu ayeti tefsir ederken, kim? Allah'a kulluk olarak mükellef olduğu günden itibaren, öldüğü güne kadar, hiç durmadan, ara vermeden, sürekli bir şekilde nefsini arındırırsa, kurtuluşu erer. Nereden çıkardım ben bu manayı? Zekâhadan çıkardım. Çünkü fe'ale teksil için gelen bir bak. Bir fi'il fe'ale kalıbından kullanılmışsa eğer, orada o işlemin çok şey yapılmış olması lazım ki biz onu bu manada kullanalım. Anlaşılıyor Rabler. Anlaşılıyor. Bir hadis örnek vereyim. Kim bu hadisi tercüme edecek? Saf semeresine örnek olması için. Yine bizi, ilim talebelerini çokça ilgilendirdiği için yazıyorum. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُوْصَبِّرْهُ اللّٰهُ Kim buna bunu tercüme edecek bu hadisi? Buyurun. Kim sabırlı olmaya çalışırsa, Allah onun sabırı fazlalaştırır. Tamam. Şimdi kim sabırlı olmaya çalışırsa, Allah onun sabırını fazlalaştırır. Güzel. Peki, iki kelime de, yani fiil-u şartta, cevab şartta, iki kelime de sabara kökünden geliyor. Doğru mu? Bunların masları aslı sabır değil mi? Sabır, sabran peki niye birincisine kim çalışırsa ikincisini arttırır nereden çıkardık biz bu manayı? Yani nereden ulaştık bu manaya? Bunu nasıl anlayabildik? Bunu saf ilmiyle anladık. Çünkü tefaalle babı ne için geliyor genelde? de? Teker tefaalle babı ha. Asûlu şeyi, şeyi. Bir şeyin, bir şeyin peşinde küçük küçük elde edilmesi babı için kullanılıyor. Tamam? Mesela ben dediğim zaman örnek veriyorum tatahara dediğimde, bir kere de temizlik yapmışsın değil. Demek ki senin temizlik parça parça olmuş. Biraz uzun süren bir işler. Yani. Mesela Allah Resulü bir hadis-i şerifte diyor ki İmam Tabara ne rivayet etti? E, ey insanlar öğrenin. E çünkü öğrenmek taallum ile olur. Bak, innamel ilmu ancak ilim bittaallumi, taallum iledir. Nasıl mana vereceğiz biz buna? İlim ancak peyderpey, küçük küçük öğrenerekten olur. İlim talebesinin büyük afeti nedir? Karşısında bir tane hoca görür, ondan etkilenir. Dur bir kere de onun gibi olay, İşin içine bir dalar, ondan sonra öyle kala kalır. Çünkü adamın 15-20 senede gelmiş olduğu noktaya, sen iki ayda gelmeye kalkarsan, bu Allah'ın kendi sünnetine aykırı olan. E bir durum, öylece kalır. İlim talebesine en çok lazım olan şey ne? Sabır, teenni. Küçük küçük bekleyecek, derece derece adımları çıkacak. Nasıl ben bu hadise bu şekilde mana verdim? Çünkü dedim tefe'le babı, saf ilminde hangi manaya geliyordu? Bir şeyin parça parça elde edilmesi manasına geliyordu. He. Demek ki kim küçük küçük sabırlı olmaya çalışırsa, bir kere de sabır öğrenilmiyormuş demek ki. Doğru evet. mu? Sabırı parça parça öğreneceğiz. Yusabbirullah, Allah onun sabrını arttırdıysa sabrını artırır. Bunu sarf ilimine çıkar. Tamam. تَحْوِيلُ الْأَصْلِ الْوَاحِدِ اِلَىٰ اَمْثِلَةٍ مُخْتَلِفَةٍ لِمَعَانٍ مَقْسُودَةٍ لَا تَحْسُلُوا اِلَّا وِيَهَا Anlaşılıyor Rabbiler. Şöyle diyorsa sorun yok. Elhaddu vel mevdu'u'l-fumme's-semara ve nisvetun Nisveti Benim sanki bir tane daha kalemim vardı ama Mavi bir kalem. <tık> Bu ilmin diğer ilimlere nisveti nedir? Bir ilim ya bir ilmin altında münderiştir o ilimle alakalıdır, yan yanadır veyahut da o ilimlerden ayrıdır. Saf ilminin diğer ilimlere nispeti, saf ilmi kendi başına müstakil olan bir ilimdir. Hatırlıyorsanız daha önce şöyle bir şey söylemiştim. demiştik ki Arapça ilimleri Arapça ilimleri üç kısma ayrılıyor. Temel olarak üç kısma ayrılıyor. Yoksa kimisi 12 12 kısma ulaştırmış ama özellikle şer'i ilim talebesinin bilmesi gereken üç kısım var. Saf Nahib, bir de belavat. Sarf, nahib, de Dedi ki sarf müfredatla uğraşır. Sarf, Arapça ilminin tuğlalarıdır. Dedi ki nahib, bina ile uğraşır. Terkib ile uğraşır. Nahib ise binanın bütünüdür. Tuğlaları yan yana koyduktan sonra binayı oluşturmak nahibdir. Belagat ise o binanın süsüdür. Yani o binayı bitirdikten sonra yaptığımız dekorasyonun adına ise belagat yiyoruz. Tamam mı? Sarf ilmi bu anlamda araç ilimlerinden bir parçadır. Ama kendine ait kitaplarının olması, kendine ait kurallarının olması, kendine ait fasıllarının olması onu müstakil bir ilim haline getirmiştir. Tamam mı? Fazileti, faziletini kim söyleyecek? Buyurun. Biraz ölüverdiğiniz öğrencilerden dolayı kanun daha iyi anlamımızın elbisiyle olacağını düşünüyorum fazilet. Bir şeyin faziletini nasıl anlayabiliriz? Mesela elimizde diyelim bir şey var. Ben de bu arada biraz su içeyim. Bir şeyin faziletini nasıl anlayabiliriz? Elimizde mesela bir kitap var, ben size soruyorum. Diyorum ki, bu kitabın fazileti nedir? Bana söyleyin. Buna bir şeyin faziletini çözebilmek için kaç tane yaklaşım yolu vardır? Dünya vahiyeti faydasının bir şey. Başka? Şimdi evvela biz Müslümanız, değil mi? Ee, Allah ve Resulü'nün araştırdığımız hususta o konu hakkının onun faziletine dair söylemiş olduğu naslara bakarız evvela. Mesela namazın fazileti demiş olduğumuz zaman önce bakarız. Bunun fazileti hakkında muayyen olarak varit olmuş olan naslar nelerdir? Sarf ilmiyle ilgili böyle bir şey var mı? Muayyen olarak sarf ilmini öven, sarf ilmini yücelten faziletini gösteren elimizde bir nas yok. İki, bu sefer içermiş olduğu mevzulara bakarız. Şereful ilmi bi şerefi mevdu'ihi. İlmi şerefi, içerdiği konuların şerefi nedir? Bakarız bu ne içeriyor? Ona bakarız. Üç, sebebiyet verdiği, bizi ulaştırmış olduğu neticeye bakarız. Biz Nahib ilgili ne demiştik? Nahib ilminin faziletinde demiştik ki, Nahib ilmi kitabın ve sünnetin anlaşılmasına yardımcı olduğu için kitap ve sünnetle alakalı varit olmuş bütün faziletler Nahif ilmini de kapsar. Çünkü bir şey faziletliyse ona götüren bütün yollar da faziletlidir. Bir şey çirkinse ona götüren bütün yollar da çirkindir. Doğru mu? Sarf ve nahif, belagat bizi kitabın ve sünnetin anlaşılmasına götürüyor ise eğer demek ki bu ilimler Allah katında bu ilimler için, kitap ve sünnet için sabit olmuş olan faziletler sarf ve nahif için de aynı zamanda sabit olmuş demektir. وَنِسْبَتُ الْوَفَدُّهُ وَالْوَادِعُ Bu ilmin Vadi kim? Kim söyleyecek? Vadi. Vadi. Normalde ihtilaflıdır. Lakin raci olan Ebu Esat el-Duvail'e... O Nahif. Karıştırmayalım. Evet. Nahif ayırı, Sarf ayırı. Sarfı konuşuyoruz biz. Bir vayet-i İmari bu nasıl için o binada da sanki. O kitap. Bak kitabı söylemiyoruz biz, sarf sar ilminin. Şu an biz mukaddimetül ilim yapıyoruz değil mi? Şeyhle karıştırmayalım de. Şu an biz mukaddimetül ilimdeyiz, şeyde değiliz, mukaddimetül kitapta değiliz. Sarf ilmi ve Arapçaya dair olan bütün ilimler, Nahib'de söylemiş olduğumuz gibi, Arapça ilmi var olduğu günden beri var. Kuran-ı Kerimle beraber bunlar iyice muhkemleşti, kaide-kural haline gelmeye başladı. Ondan sonra bu ilimde kitaplar verildi. Saf ilmi, nahib ilminin içinde münderic olduğu için ilk zamanlarda saf ilmin, nahib ilminin içerisinde münderic olduğu için nahib ilmiyle beraber gelişti. Daha sonra işte o da veladat gibi nahib ilminden ayrıldı. Ülümü -ül Arabiye diye geçiyordu önceden, e, Arapça ilimleri diye. Ondan ayrıldı da müstakil bir ilim haline geldi. Ama oku, okuyacağımız kitapta da zikredeceğiz zaten. Hani ilk olarak bizzat bu işi kim e, kim yapmış? Allah var meşhuriyet وَنِسْبَتُ مَفَضْلُهُ ve El-ismu, bu ilmin isimleri neler? İsim. İlm-u i̇l sarfi ve ilm-u tasrif. İlm-u sarf ve ilm-u tasrif. İki tane isim de kullanılabilir. El-ismu'l-istimdadu, <gülüyor> bu ilmin kaynakları neler? Sarf ilminin kaynakları, nahi'nin kaynakları nelerdi? Kur'an, sünnet, Arap şey. Sarf'ın kaynakları dair. Kur'an, sünnet bir de Arap şey. El-ismul-istindad-ı hukmu şari'u. Şari bu konu hakkındaki hükmü ne? Ee, sarf ilmi umumen, umumen farz-ı kifayedir. Farz kifayedir. Ama fetva verecek, iştihad edecek, tefsir yapacak insan için ise farz-ı ilimlerdenir. Niye? Çünkü safı bilmeden kitabı ve sünneti anlaması mümkün değildir. Kitabı ve sünneti anlamadan da bir insanın fetva vermesi veya o da ihtiyaç etmesi, bu da mümkün denilir. Umumen İslam ümmetinin üzerinde fazla kifayettir. Yani bir grup yaptığında diğerlerinden sorumluluk düşer. Ama ilme adım attıktan sonra fetva verecek, ihtiyaç edecek, taklitten kurtulmayı isteyen insan için bu nahir vesaire bunları öğrenmek hepsi farzı aynıdır. Kelismovizmde Mesail, meseleleri ne demek? Şey meseleler, e, illet illetler, sılasiy-i Sılası mezihruvari mücared rubai, rubai mezit misal ihal babı, e, mehmuz babı vesaire bunlar hepsi saf ilminin göreceğimiz konular da meseleleridir. Kim inşallah bunların hepsini şey yaparsa o şerefi elde eder diyor. Şimdi arkadaşlar bunu anlattıktan sonra şunu söyleyebilirim genel bir bilgi olarak da. Şimdi normalde eski alimler Önce sarf ilmini okutuyorlar, ondan sonra nahib ilmini okutuyorlardı. Yani evvela sarf ilmi okunuyor, akabinde nahib ilmi okunuyor, akabinde ise belagat ilmi okunuyor. Eskiden usul buydu. Bizim Türkiye'deki medreselerde hala usul bu şekilde devam ediyor. Yani ilk başlandan kitap, emsile, bina. Bizim oralarda maksul okumuyor mesela, bizde izzi vardı, biz izziyi okuduk. Ee ama Batı'da biraz daha ziyade maksud kitabı şey yapılıyor okuluyor izini yerine izi daha zor yani maksuda göre yerl albabının üzerinde çok fazla durduğu için izi kitabı maksud kitabından daha zor sonra nahive geçiliyor sonra Belagat'a geçiliyor fakat şu anda Arap ülkelerinde tam tersine dönmüş önce nahive öğretiliyor ondan sonra şey öğretiliyor ee, siz söyleyin sarf öğretiliyor ama deseniz ki bizim topraklarımız için en uygun olanı hangisi Hatırlıyorsanız ben daha önce bir konu anlatmıştım. Siz abiler yoktunuz. Diğer abilerle ders yaptığımız zaman demiştim ki normalde mesela bizim ilim talebeleri gidiyorlar mesela şeyde Arap ülkelerinde bazı kitapları okuyorlar. Buraya geliyorlar başlıyor adam o kitaptan ders vermeye. İyi de senin karşındaki adam Arap. Yani adamın dille alakalı bir problemi yok. Lestu bi nahvin yaluku lisanahu velakin saliqi aqulu Adam ben Nahimci değilim, dilimi öyle evirip çevirmiyorum diyor, konuşuyorum, helab ediyorum zaten. Yani adamın şeyi yok. Ee, Netsiz söyleyin ona. Ee, Nahimle ilgili o Arapçayla ilgili bir problem yok. Ağır bir kitabı da önüne metin kitabı diye koyduğumuz zaman adam bunu şey yapabiliyor, e, okuyabiliyor. Ama bizim buranın insanı böyle değil ki. Yani üç dört sene bir defa ancak Arapçayı anlayabiliyor adam. Yani hakkıyla şer'i ilimlere girebilmek için üç dört sene bile az yani Arapçayı anlama, fehmetme tercüme yapabilme vesaire 3-4 sene biraz Onun için biz dışarıdaki metodu olduğu gibi getirip buraya uygulamaya kalkarsak bu ciddi sıkıntıya sebebiyet veriyor. Bizim buradaki usul daha köklü bir usul. Yani yabancı olan insanların Arapçayı öğrenebilmesi için Arapların usulündense bizim Doğu medreselerinde veya Karadeniz medreselerinde okutulan usul çok çok daha önemli bir usul. Belki bir eksiği var işte bu konuşma ve konuşmayı anlaman konusunda bir eksiklik var. Bu da çok rahat giderilebilir. Yani Arapçayı iyi bilen bir adam üç ay, dört ay gidip bir Arap ülkesinde kalsa, bir yaz tatilini orada geçirse çok rahat bu sorunu çözer. Yani üç ay bile fazla Allah'ın izniyle. Onun için bu sorun da şey yapılabilir, çözülebilir. Yöntem olarak önce sarfın okunması, sonra nahyun okunması, sonra belagatın okunması bu sebepten kaynaklanıyor. Bununla ilgili zaten bütün kitaplara başlarken tavsiye etmiş olduğumuz bir şey var. Onu yine söyleyeceğim. Ee, dersi anlatırken de söyledim. İlimde tederrüc meselesi. Yani mutlaka her talebe ilim öğrenirken ilimde tederrüc etmesi gerekir. Tederrüc ne demek? Derece derece. Onun kendi yaşına, kendi fehmine, kendi bilgi seviyesine uygun olan bir kitap seçmeli ve o kitabı o basitlikte öğrenmesi gerekir. Sonra bir üst kitap, sonra bir üst kitap. İlim öğrenmenin yolu bu. Ama şeytan talebeleri rahat bırakmıyor. Yani. Hani sürekli Sonraki kitaplarla meşgul adamın kafası. İşte acaba mesela مُقْتَسَرُ الْمَعَانِي nasıl bir kitap? Acaba قَوَاِدُ الْاَيْرَبْ nasıl bir kitap? Hele sen önce bir önündekini hallet. Sıra zaten ona da gelir yani. Allah zaten nasip etmişse ona da geleceksin. Onun için size şu anda bazı şeyler basit gelebilir. Bazı kitaplarda okuduğunuzda ya bunları bir an önce geçmek lazım diyebilirsiniz ama bu şeytanın oyunundan başka bir şey değil. Yani ilim ancak derece derece adım adım atılarak elde edilebilir. Onun için tedarrüc meselesine dikkat etmemiz gerekiyor. Benim mukaddimetu ilimle alakalı anlatacaklarım bunlar. Soracağınız bir soru varsa e, cevap verelim yoksa okuyalım da duralım. Okuyalım mı? Tamam. Dursak Yeten mi bu kadar? Çok mu oldu? şeyler mi? Tamam. Tamam inşallah. Şey bu bir tane zaten bunu yaptık bir daha gerek yok yani. Artık Safraya giden kitabı okusak diyeceğiz ki falan kitapta. Bu işi görmüştük diye. E zaten siz bu kitapları okumuşsunuz, bitirmişsiniz. Biz bir daha tekrar edeceğiz. Sorusu olan var mı anlattıklarımla alakalı? Yok. Velhamdülillahirrahmanirrahim.